Herkese merhaba. Bir yaşam dili şiddetsiz iletişim programına hoş geldiniz. Ben Deniz Spatar, ben Canan İrtem. Önümüzdeki yayın dönemi boyunca Canan'la birlikte bu stüdyoda size şiddetsiz iletişim yolculuğumuzdan öğrendiklerimizi anlatmaya çaba göstereceğiz. Yaşasın <gülüyor> şu an nasıl olduğumuzla başlayalım ee, birlikte yapacağımız yolculuk boyunca bizden belki çok fazla duyacaksınız şu an nasılım ee, cümlesini ben şu an epeyce heyecanlıyım ve meraklıyım nasıl gidecek bu yolculuk diye merak ediyorum Canan sen nasılsın ben çok sevinçliyim <gülüyor> <gülüyor> heyecan bir ikinci sırada bekliyor <gülüyor> Evet, e, Canan'la birlikte burada olmak benim için çok kıymetli. E, bu programı nereden nasıl akıl ettik onu sizlerle paylaşmak istiyorum. 2013 yılında tanıştım Canan'la. Şidesiz İletişim Yıllık Programı'nda, Yıllık Eğitim Programı'nda. E, Vivet Alevi'nin evinde tanıştım e, ve birlikte bir yolculuğa başladık. Bir yıl süren bir yolculuktu. O yolculuk sırasında öğrendiklerimiz bizi o kadar etkiledi ki... Bunu açık radyo programında birilerine duyuralım, açık radyoda program yapalım fikri daha program tamamlanmadan ikimizin de kalbine doğdu galiba. Evet içimizde sanki ikimizde bunu böyle sakladık sakladık bir gün birdenbire ikimiz aynı şeyi hayal ettiğimizi fark ettik galiba değil mi öyle oldu. Evet ve şimdi hakikaten bunca yıl sonra gözlerini hatırlıyorum Canan o anda. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Birazcık bir şeydim ben böyle, ya bu benim fikrimdi, bu benim hayalimdi <gülüyor> diye başlayan bir süreçten sonra birbirimizle baya bu konuda tefekkür ederek şu anda karşılıklı bakışıyoruz. Siz görmüyorsunuz ama çok şefkatli bakıyoruz birbirimize. <gülüyor> evet e, Şiddetsiz iletişim yolculuğunda benim için en fazla beni etkileyen şey kıtlıktan bolluğa geçmekti. Ee, bu söylediğin de bana onu hatırlattı. Hakikaten ben de hatırlıyorum. Aa, ben hayal ediyordum. Canan da hayal ediyormuş. Şimdi <gülüyor> ne olacak diye bir şey bana da gelmişti. Sonra baktık ki e, bizim asıl ihtiyacımız şiddetsiz iletişim diye bir şey olduğunu. Marshall Rosenberg diye birinin böyle bir metot e, uyguladığını, e, çatışma ortamında barış dili kullanılan yerler olduğunu duyurmak. Evet, yani niyetimiz tek başımıza radyo programı yapmak değil, işbirliğiyle radyo programı yapmak. <gülüyor> evet, ee, ve umarız e, bu e, halimiz size de e, ulaşır ve şiddetsiz iletişimin e, bize kattığı zenginlikleri ve hayata kattığı zenginlikleri sizlerle de paylaşabiliriz. Nasıl bir program olacak bu, neler yapacağız program boyunca diye sorarsanız, şiddetsiz iletişim Marshall Rosenberg'in... E, Kurduğu bir yöntem, bir süreçler dizgesi. Türkçe'de iki kitabı var Marshall Rosenberg'in. Meraklar için onları anmak istiyorum. Biri Şiddetsiz İletişim, Bir Yaşam Dili kitabı. Zaten programımızın adını da oradan aldık. Diğeri de Çatışma Ortamında, Barış Dili kitabı. Bunun dışında çeşitli kitapları da yayına hazırlar vaziyetteyiz şu sıralarda. Onlar da yayınlandığında sizlere duyuracağız. Ee, Şiddesiz iletişim topluluğu Türkiye'de e, giderek oluşmaya başlıyor Yavaş yavaş e, faaliyetleri duyuluyor Biz şiddetsiz iletişim yolculuğuna çıkarken Canan da ben de Vivet Alevi ile e, başladık bu yolculuğa Ve bugün Vivet Alevi de bizimle birlikte e, Bugünkü sürprizimiz de o Hoş geldin Vivet <gülüyor> Merhaba <gülüyor> Hoş bulduk Şu an sen nasılsın? Şu an sesimi duyduğumda fark ediyorum ki gripal enfeksiyon geçmek üzere olmakla birlikte hala biraz sesime yansıyor. Radyo programı için çok uygun değil ama yine de gelmemezlik edemezdim. Öyle söyleyeyim bu programın ilk programda bulunmayı ben de arzu ettim. Evet benim için de çok değerli ilk programda rivetle olmak. Ee, değil mi? Hayalimizin başlama noktası... <gülüyor> Şeyi fark ediyorum Canan bolluğa geçtim demişim ama dedim biraz önce ama işte öyle değilmiş yani Vivet'in zaten burada olmaması gibi bir ihtimali ben düşünmemişim <gülüyor> onu fark ediyorum şu an. Biraz önce Vivet şiddetsiz iletişimden bahsetmeyi düşündüm sonra bir durdum falan kitaplardan bahsettim. Sana sormak istiyorum, şu an içinde şiddetsiz iletişimle ilgili olarak açık radyo dinleyicileriyle paylaşmak istediğin ne var? Ha, Hangi birinden başlasam diye kısa bir mola alayım, içime bakayım. Biraz evvel Deniz, sen de söyledin. Bir soruyla karşılaştığım zaman gerçekten neyi paylaşmak istiyorum, içimde canlı olan nedir diye bir vakit almak. Ne paylaşabilirim size? En başta herhalde memnuniyet halimi paylaşmak istiyorum. 2004 yılı sonunda Türkiye'ye gelmeye başladığımda şiddetsiz iletişimi paylaşmak için, o zamanlar öyle söylüyordum, şiddetsiz iletişim metodu açısından bir çöldeydim. Hiç kimse bilmiyordu, hiç kimse anlamıyordu. Şiddetsiz iletişim mi? ne demek o, biz şiddetli miyiz, İletişimimiz şiddetli mi gibi sorularla, karşılaşıyordum ve çok yorucu bir zamanda kimseye derdimi anlatamıyordum arkadaşlar bu çok kıymetli bir şey hayatınızı kolaylaştırır <gülüyor> ilişkilerinizde anlaşmazlıkları anlaşmaya çevirmek, bağlantılarınızı kuvvetlendirmek, yakınlarınızla muhabbetinizi artacak bir yoldur bu filan diye anlattığım zamanları hatırlıyorum şimdi 2004 2018 baya bir topluluktan söz etmek mümkün, bugün bu, geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'da, İzmir'de yıllık programlar başladı. Aynı hafta sonu Adana'da, Antalya'da e, e, çalışmalar sunuluyor. Öğretmenlerle ilgili bir çalışma aa, vardı hafta sonu değil aa, mi? E, hangi birini anlatacağımı şaşırıyorum. <gülüyor> ben... E, e, Öğretmenlerin eğitimini ben kıtlamadım. Cüdi arkadaşımız, Gizem arkadaşımızla birlikte e, öğretmenleri destekleme programlarında hayatı, yaşamı zenginleştiren iletişim, hayatı zenginleştiren eğitim. Marshall Rosenberg'in üçüncü kitabıdır. Bu da henüz Türkçe'ye çevrilmedi. Bu başlığı kullanarak altı günlük bir program sunduk öğretmenlere. E, e, bu şu demektir. E, her bir öğretmen 20-30 öğrenciye dokunuyor. Sınıflarına götürüp çocuklarıyla iletişimlerini değiştirip dönüştürdüklerinde mucize bir şey. Zaten çok güzel şeyler anlatıyorlar. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Yani e, yayılıyoruz, tanınıyoruz. Böylece de e, yani benim kalbimdeki en büyük özlem yani çocuklarımız daha barışçıl bir dünyaya kavuşsunlar çalışmasında. Katkıda bulunma derdindeyiz öyle diyelim. Yani okullarda şiddetsiz iletişim başlıyor. Tohumları atılıyor. Tohumları atılıyor diyelim. Evet. Derneğin bir e, çalışması gibi sanki değil mi? Onunla ilgili bir, biraz bilgi vermek ister evet, misin? Evet. Öğretmenlerle hı hı. Ben 2015'ten beri öğretmen eğitimlerini desteklemek üzere şiddetsiz için paylaşıyorum. Başka bir okul mümkün projesi dahilinde. E bu senede bir şubesizim derneğimiz var öyle diyelim dernek diyorsun evet, kimse <gülüyor> bunu bilmiyor öyle bir derneğimiz var ee, Sabancı Bakmının bir desteğiyle 28, 27, 28 öğretmeni program sunuyoruz bir yıl boyunca destekleyeceğiz onları işte derneğimizdeki arkadaşlar öğretmen arkadaşları empatik destek veriyorlar. Bu öğretmen arkadaşlar da e, aldıkları bu empatiyi kendi götürüp çocuklarıyla e, e, şefkatli bağlar kurmanın yollarını e, derinleştiriyorlar. Öyle söyleyeyim. Bunlar hepsi çok heyecan verici. Tabii beraberinde de böyle e, akıl durmuyor tabii. Hemen yaratıcı bir şeyler oluyor. Bunu nasıl daha yaygın yapabiliriz? Neler olabilir? Sen kitaplardan bahsettin. Şu aralar, e, yani bugün yarın matbaadan çıkar. Bir oyunumuz çıkacak. Evet. Nasıl kolay paylaşırız metodu, nasıl kolay uygularız, nasıl hızlı bağlantı kurmanın yollarını buluruz diye. No fault zone diye bir oyunumuz çıkıyor. E Onun da e, denemelerini yaptık. Öğretmenler sınıflarda kullandı. Çok güzel haberler veriyorlar. Çocuklar e, kavga ettikleri zaman ya da zorbalık gibi olaylar olduğu zaman... Ee, ...oyunu alıyorlar, yani oyun diyoruz ama aslında metodu kullanmak için bir araç diyelim. Aracı kullanıyorlar ve birbirlerinden anlaşmanın yollarını buluyorlar. Ee, çatışmaları çözüyorlar. Çatışmaları çözüyorlar. Öğretmenlerin söyledikleri, uyguladıkları, uygulayan arkadaşlardan duyduğumuz sınıftaki öfke, kızgınlık ve e, agresyon potansiyelinin düştüğünü söylüyorlar. ki Bu da çok kıymetli şeyler. Hani buralarda yapacak çok iş çıkıyor karşımıza, öyle söyleyelim. Şimdi sordum ben duramam bir nefes alayım Denizciğim, sen <gülüyor> al sözü kendi eline de bu. <gülüyor> Evet sen konuşurken ben de e, tam şeyi düşünüyordum e, şiddetsiz iletişim metodundan söz ediyoruz e, açık radyo dinleyicileri için bu metotla ilgili biraz bilgi verelim mi neden söz ettiğimiz konusunda e, biraz bir şeyler söyleyelim mi Canan ne dersin Evet Dört adımı bahsedelim hiç olmazsa. <gülüyor> evet. evet. Ben ön, dört adımın öncesinde şunu çok içimde canlandı paylaşmak. Şiddetsiz iletişimden söz ettiğimizde aslında Marshall Rosenberg'in bir sorusu bende çok canlanıyor. O soruyu hediye etmek istiyorum dinleyenlere. Bizi doğamızdaki şefkatten koparan şiddet ve sömürü odaklı davranışlara yönelten nedir? Ve bunun tersine bazı insanların en zor koşullar altında bile doğalarındaki şefkate bağlı kalmalarını sağlayan nedir? Evet. evet. Marshall'ın böyle bir hikayesi de var. Yani değil mi? Amerika'da Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyor ve bir takım zorbalıklara şahit oluyor. Ondan sonra bu soruları sorarak psikiyatri okuyup şiddet iletişim teorisini geliştiriyor. Evet, çok güzel bir soru. Evet. Aslında şu iletişim galiba bu soruyla başlıyor ilk. Hı hı. Madem ki geçmişe gittik şeyde Marshall Carl Rogers'ın öğrencisi ve hümanist psikolojideki empati konusunu birlikte geliştirdiklerini hatırlatmak istiyorum yani hı hı. oradan gelir. Gerçekten eşdeğerli birbirini dinleme duyma üzerine çok kurulu bir şey. Evet. Evet ve bunu da çok basit bir yöntemle esasında, değil mi? <gülüyor> onu belki dört adımı derken ben onu yani benim için hayat kurtarıcı bir yöntem, hem <gülüyor> basit hem kolay uygulanabilir. Ee, onu da belki kısaca paylaşmak ister misin? Evet ben önümde e, kitabı biraz karıştırdım. Siz söylerken çok e, özet ve rahat duyabildiğim bazı cümleler var kitapta. Belki onlar katkıda bulunur dinleyenlere diye. Şimdi destil etişim metodu çok e, basit bir metot. Dört adımdan oluşuyor. E, ne oldu, tam olarak ne oldu, ne duydum ne gördüm gözlem. Bu gördüğüm, duyduğum içimde e, ne yarattı, ne hissediyorum, duygum ne? Bu duygular bana hangi özlemlerimi hatırlatıyor, neye ihtiyacım var, ihtiyaç e, basamağı ve bütün bunlar olduğunda kendi ihtiyaçlarımı karşılamak için hayatı zenginleştirecek hangi eylemi yaparım? Bu eylem kısmı benim şiddetsiz iletişim yolculuğumdaki en umut aldığım yer. Halen yani e, bütün bunları şidesi iletişim metodunun e, bütün gözlem duygu ihtiyaç bütün bunları anladıktan sonra hayatı zenginleştirmek için eyleme geçen bir metot olması benim için çok kıymetli. Hı -hı. Bu noktada biraz durmak istiyorum evet. biraz da e, bunu söylediğimde içim Böyle e, e, mu? yumuşadı sanki <gülüyor> He, e, tatlı tadı geldi. Ee, ...sevgiyle eylemek diyordun... ...Vivet, o geliyor hmm. aklıma... ...Aynen... Hmm. ...bu ihtiyaç kelimesi... ...biraz zor bir kelime... ...insanlar alışık olmanın... ...ay muhtaç olmayı istemiyoruz diyorlar... Ee, ...ihtiyaç hmm. içerisinde olmak... ...gibi gibi gibi... ...kıtlık dünyası dediğimiz hakikaten... E, ...vazgeçtiğimiz bir yere... ...parmak basıyor şiddetle şimdi ...diyor ki yani içinizde canlı hayat... Yani canlıysanız, yaşıyorsanız, nefes alıyorsak, her gün sabahleyin kalkıp günü kotarıyorsak o ihtiyaçlarımızı karşıladığımız için ve onları beslediğimiz için. Ancak bunun bilincini kaybetmiş durumdayız, farkında değiliz. Davet, fark et. Aslında metot metot diyorsunuz, ben altını böyle çizeyim, dört adım işin metot tarafı ama bunun özünde çok büyük bir farkındalık çalışması. Basit de diyoruz, yani dört adım basittir diyoruz. <gülüyor> Ee, kolay olmadığını hep birlikte biliyoruz şimdi bunu da itiraf edip verelim. <gülüyor> Ancak e, ihtiyaç farkındalığım oluştuğu zaman, ha, benim için sen Deniz şey dedin, ben bunu özlüyorum. derin bir özlem var benim kalbimizdeki özlem, e, hayatın özlemi, hayatta kalmak, canlı olmak, e, kendimizi canlı ve güçlü hissetmek dediğimiz zaman ihtiyaçlarımızı fark ediyoruz. O zaman Metot diyor ki sana bu ihtiyaçların sorumluluğunu al eline gücünü ve bunu beslemek, sulamak, gübrelemek, güzelleştirmek için ne yapabilirim sorusunu sor. Veleme ve geç. Birlerinden bir şeyler iste. Ya de bak benim böyle tatlı bir ihtiyacım var burada ve sen buradaki hayata katkıda bulunabilirsin. Ben sana ihtiyacımın güzelliğini armağan ediyorum sen de ihtiyacımın güzel ihtiyacımı sulamak için bak bunu yapabilirsin bunu yapabilirsin gibi davet yolluyoruz Şimdi rica bunlar... ile değil mi oluyor? Rica, hmm. evet bu rica dediğimiz şey çok alışık olduğumuz bir şey değil çünkü herhalde işte yaşadığımız deneylerden dolayı rica etmeyi pek bilmiyoruz şey derler sana söylüyorum kızım gelinim sen anla ne demek bu doğrudan doğruya istediğimizi söyleyemiyoruz e işte çekincelerimiz var ancak bu çok önemli. Bunu yaptığımız zaman da sevgiyi eylemek derken de hakikaten kalbimdeki hayatı armağan etmek ve ona katkıda bulunmak karşılıklı. Sevginin hayata geçmesi, yaşanır hale gelmesi, yaşandığı haline gelmesi. Yaşam enerjisiyle biraz bağlantıya geçmek gibi değil mi? Tamamı İhtiyacını... Şey yapmak, bulmak. Yani o ihtiyaç Allah'ım ne kadar güzel bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Sanki böyle yıllar önce kaybettim ve tekrar şiddetsiz iletişim sayesinde bulduğum gibi. Ve biraz önce dediği gibi yani çok kolay diyorum ama benim de onuncu selam e, hala bu cumartesi eşim Yavuz. E, sen hala şiddetsiz iletişim öğrendiğini mi zannediyorsun gibi böyle bir şeyle söyledi. <gülüyor> Hop kendime geldim tekrar. <gülüyor> çok kolay değil tabii ki. İsterleştirmek çok kolay değil. Evet, haklısın. <gülüyor> evet. Ama bir yolculuk. Evet, Yok, niyetim evet. iyi. i̇yi. <gülüyor> ben de ona böyle söyledim. Yani ben niyetim bu. <gülüyor> evet, bu dört adımı neden kullanıyoruz sorusu benim son dönem çok kafamı kurcalıyordu. Daha doğrusu neden kullandığımızı benim için biliyor. Kendi hayatımda görüyorum. Bununla birlikte seminerlere gelenlere ya da soranlara gelen sorulara böyle... ...tam cevap verebilir miyim, Hani tam olarak nasıl anlatabilirim diye e, çok düşündüm. E, neden dört adım e, diye e, düşündüğüm zaman bana şey geliyor... E, ...hayatın içinde zaten hepimiz e, elimizden gelenin en iyisiyle yaşıyoruz. E, i̇letişim de kuruyoruz. E, barış niyetiyle de bir takım sözler söyleyip bir takım eylemler yapıyoruz. Şidesi iletişim bilmeden önce de yapıyorduk... E, Bununla birlikte e, dört adımın benim hayatıma kattığı en büyük zenginlik kendi e, zihnimi bir biçimde kendi e, hayata bakışımı şiddetsizlikle şefkate doğru e, adapte etmek oldu. Dört adımın bana kattığı e, en e, kıymetli hediye bu. Yani ben e, yargılamak yerine gözlem yaptığımda Hakikaten bir şey değişiyor içimde tam olarak ne oldu ne duydu dediğimde kendi yorum ve yargılarımın dışında bir şey yaptığımda ha tam olarak olan bu bunu fark ediyorum. Ee, ve kendi duygu ve ihtiyacımla bağlandığım zaman da kendi sorumluluğumu alıyorum. Öbür türlü şeydi benim eskiden hani dışarıda birileri kötü düşman yanlış yapıyorlar doğru yapıyorlar neyse şey yoktu hayatın içinde kendi canlılığımın sorumluluğu yoktu sanki. Şimdi dört adım bana e, gözlem yapıp e, bu gözlem nedeniyle bende olanları fark edip ihtiyacımla buluştuğumda cesaret oluyor e, ve barış ve şefkat yönünde eyleme geçmek için kendi sorumluluğumdan, kendi gücümden bir hareket etmemi sağlıyor. E, evet basit bir yöntem ama evet kolay değil çünkü her, kaç yaşındaysam o kadar yıldır. Şiddetli bir dilin kullanıldığı okullarda okuduğum bir toplumda yetiştim etrafta olup bitenler açık ve net ben de bu toplumun içinde bunlarla kavruldum barış niyeti beni dört adımı tekrar tekrar düşünmeye ve uygulamak için cesaretlenmeye yöneltiyor. Hı hı. Bir de bu şiddet şiddetsiz şiddetli iletişim çok karşılaştığımız bir soru. Biraz onun üzerine de evet. dönelim mi? Sen seni dinlerken ev şiddetsiz iletişim şiddetli şiddetsiz neymiş şiddetli diye insanlar sorabilir. Yani birçoğumuz Yumruklarını kullanmıyor. Kimseye tokat atmıyoruz. Kimin senin saçını başını yolmuyoruz. Bıçak da çekmiyoruz. Fiziksel şiddet e, değil mi? Evet yani gö görünen bildiğimiz şiddet deyince insanlar, insanların genelde aklına fiziksel şiddet geliyor. Hı. Neden bahsediyoruz belki şiddetten? Ee, bazen de şefkatli iletişim diyoruz. Bazen, bazen görülden iletişim. iletişim. Kalpten iletişim diyoruz. Evet Biraz bahsedelim mi bu şiddet, yani dilimizdeki şiddet nedir? Evet, yani bu şiddetsiz iletişim dendiği zaman herkes de soruyor. Yani ben dövmüyorum, dayak yemiyorum, kızgınlık. Yani o şiddetin tam olarak anlamını nasıl açıklayabiliriz benim aklıma içinlere? Benim aklıma ilk gelen şey, kalbimi kırdın diyoruz. <gülüyor> Canım yandı diyoruz. Sen bu sözü söyledin. Seni asla affetmem diyoruz. ...ne kadar duygusal e, acı çektiğimizi fark etmiyoruz ve buna şiddet demiyoruz. Biz dilde şiddetin yargılarla başladığını söylüyoruz. E, eğer benim zihnimde karşımdaki insanı ya da kendimin yanlış olduğu düşüncesi varsa... ...hatalı olduğumu düşünüyorsam ki bunu çok sık... ...yani ya, yanlışlığın olur mu? Mesela, hayır haksızsın bunu böyle söylememen lazım diyoruz... Ve farkında değiliz ama böyle etimize şey gibi, cız diye böyle elektrik şey gibi acı geliyor. Ve bunu hiç fark etmiyoruz. Ondan sonra tartışmaya başlıyoruz. Hayır öyle değil, öyle demek istememiştim. Hayır sen dedim, ben dedim. Ve kendimizi en yakınlarımızla, en beklemediğimiz zamanda, en anlaşılmayı ve duyulmayı arzu ettiğimiz anlarda tartışmanın içinde buluyoruz. Genellikle de artık duruma göre... İlişkimizin ve güç ilişkimizin daha çok niteliğine göre ya alttan alıyoruz, boşver diyoruz. Ben diyorum Türkçe'de en tehlikeli kelimelerden bir tane takma kafanı, boşver. Önemli değil diyoruz. Aslında hem çok önemli hem boş veremiyoruz hem de önemsiyoruz. Ne yapıyoruz? Her şiddetli iletişimin arkasında bunun bir faturası çıkıyor. Bazılarımız bekler, bekler, bekler. Hiç beklenmeyen bir zamanda laf sokarız mesela. Bunlar bizim normal günlük hayatta hani normal dediğimiz davranışlar içerisindeyiz. Biz iletişimimizde bunlara bakıyoruz. Bunlar olmadan kendimizi tam ifade etmek, hakikaten işimizde olan gerçeğimizi dürüstlükle ifade etmek ve bunu yaparken de karşımızdaki insanın canını acıtmamak mümkün mü? Bunu arıyoruz galiba. Çünkü ilişkilerimiz kıymetli, kıymet verdiğimiz insanlarla ilişkiler içerisindeyiz ve onları beslemek, geliştirmek istiyoruz. Arayışımız bu. Evet. E, bu şide, bir yaşam dili destil iletişim e, programı boyunca bugün konuştuklarımızın hepsini e, tekrar tekrar Örneklerle ve hem kendi hayatımızdan hem dünyadaki deneyimlerden örneklerle sizlere aktarmaya çalışacağız. Aynı zamanda şiddetsiz iletişim çatışma ortamında da kullanılan bir yöntem. Marshall Rosenberg'in özellikle Filistin ve Gazze anlaşmazlıkları sırasında yaptığı çe çeşitli çalışmalar var. Dünyada da çeşitli örnekler var. Ee, bütün yolculuğumuz boyunca bunlardan da size örnekler vereceğiz ve çeşitli e, şiddetsiz iletişim eğitmenlerini e, ve şiddetsiz iletişim gönüllülerini diyeyim, e, bu stüdyoda ağırlayacağız. E, birlikte yapacağımız bu yolculuğa çıkarken e, ilk programın sonuna geldik. Evet. <gülüyor> Su gibi geçti. Ne çabuk geçti. <gülüyor> Belki de kısaca şehirde neler oluyor gibi şiddete girişme neler oluyor değil mi? İstanbul evet. e, Facebook yetişim, Türkiye sayfamız var şiddete Instagram sayfamız var. Oradaki etkinliklere ulaşabilirsiniz. E, aynı zamanda e, bizlere de yazabilirsiniz herhangi bir sorunuz varsa. E, Evet, ben her ihtimale karşı doğrudan bir şey sormak yazmak isteyen vardır diye mail adresimi vereceğim. Denizspatar@gmail.com. Deniz okunduğu gibi Spatar, Samsung, Polatlı, Ankara, Trabzon, Ankara, Rize. gmail.com. Eğer isterseniz büyük bir keyifle okurum maillerinizi ve Canan'la da paylaşırım. Onun dışında Canan'ın söylediği gibi işi İletişim Türkiye Facebook sayfasında takip edebilirsiniz bütün etkinlikler için. Etkinliklerle ilgili bir şey daha söyleyeyim. İlla büyük seminerlere uzun zamanlara katılmak söz konusu değil. Alıştırma e, grupları sunuluyor. Hatta online sulanlar var. Oralardan böyle birine ikisine katılıp bu işin bir tadına varmak ne yapılıyor nedir ne değildir bakmak mümkün e, pratiğine girerek. Bunu da hatırlatayım dedim. Evet. E, bugünlük e, size e, içimden gelen e, bol bağlantı kendinizle ve diğerleriyle e, ve keyif diliyorum. Aynen. Kutluyorum hem kendimizi hem sizi. Evet Canan'cığım <gülüyor> ağzımdan aldım. Bu ilki hep birlikte kutlamak istiyorum. İnşallah önümüzdeki programlar daha renkli, daha enformatif yani, olacaklar. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Biz de teşekkür Biz ederiz teşekkür geldiğin edin. için. Ee, Ömer'e çok teşekkürler. Ee, ve Açık Radyo'ya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.